Ben yurt dışından sizlere soru soruyorum. Benim bir kız kardeşim var. Bir Alman'la evli. Müslümanım dedi ama galiba kız kardeşimle evlenmek için Müslümanlığa ait. E, kardeşimle evlenmek için Müslümanım demiş. Çünkü Müslümanlığa ait hiçbir şey yapmıyor. Benim beyim de bana kız kardeşimin evine gitmemi yasaklıyor. Acaba gizli gitsem günah olur mu? Teşekkür ederim. E, hocamızdan cevap bekliyoruz demişler. Öncelikle... Şunu ifade edelim ki kişilerin beyanı asıldır. Evet hocam. Bir kişi diliyle ben Müslümanım diyor ise bizim onun beyanına itimat etmemiz onun beyanını kabul etmemiz gerekir. Çünkü kalbindeki tasdıkı hiçbir şekilde ulaşmamız mümkün değildir. Dolayısıyla ben Müslümanım diyen bir insana, hayır o Müslüman değildir, işte şu menfaatten, şu işten dolayı Müslüman olmuş gibi gözüküyor demek bize Müslümanlara yakışmaz. Ha ben Müslümanım dediği halde dini İslam'a ait farzları yapmıyor, görevlerini yapmıyor ise unutmamak gerekir ki <gülüyor> farzları yapmamak, görevlerini yapmamak veya ibadetlerinde kusur etmek İmanın bir cüz'ü, bir parçası değildir. İmanın bir parçası değildir. Niye? Çünkü iman ayrı bir şeydir, amel, amel ayrı, ayrı, bir şey. ayrı bir şeydir. Bugün ülkemizde de Cenab-ı Hak bütün müslümanlara, müslümanlara şuur ihsan etsin. Allah'ın emirlerini gereğini yerine getirmeyi nasip etsin. Ülkemizde de onlarca ben Müslümanım diye. Hakikaten Müslüman olduğunu duyduğumuz, kelime-i şehadeti ağzından duyduğumuz insan var. Ama bunlar mesela en kuvvetli farz olan namazı dahi kılmıyorlar. Cumaya dahi gelmiyorlar. Şimdi biz amellerindeki bu eksiklikten dolayı nasıl ki bu ülkede yaşayan ama taksiratı olan insanlara Müslüman değilsin Müslüman diyemiyoruz. Müslüman değil diyemiyorsak demememiz gerekiyor ise Yurt dışında ben Müslümanım diyen bir insana da amellerindeki kusurdan dolayı efendim sen Müslüman değilsin işte kardeşimle evlenmek veya bir dünyevi nedenle böyle yaptın demek doğru değil, isabetli değildir. Peki hocam şu geldi aklıma, bu Alman vatandaşı ama sonradan Müslüman olan kardeşimiz için mesela eşi kendisi birebir tatbik etse hala mesela kiliseye gittiğini falan görse o zaman iş değişir mi? Şimdi kilise ne için gidiyor? İbadet etmek için mi gidiyor? Yoksa diyelim orada bir arkadaşı çalışıyor onu görmek için mi gidiyor? Bunun teki edilmesi gerekir. Hmm, yani, yani. O zaman ciddi bir mesele. Gerek yani. sözleri, gerek eylemlerinde İslam'ın dışında kalmasını gerektiren bir şey çıkmadığı müddetçe, tamam biz ben Müslümanım diyen hiçbir kimseye sen Müslüman değilsin diyemez. Ehli Sünnet Velcamat'ın en büyük özelliği nedir? En büyük kimseyi tekfir etmemesidir. Hatırlayın burada birlikte ders yaptığınızda İmam-ı Azam Efendimiz talebelerine ne diyordu? İki kelimeyi kullanmayın. Birisi talak, değil mi? Evet. boşama lafsını. Biri de neydi? Kafir. Bir başkasına kafir demeyiz. Deme. Biz hiçbir zaman ehli kıbleyi, ehli kıble dediğimiz kim? Yani ben Müslümanım diyen insanlar. Onları ne yapmayız? Tekfir etmeyiz. Bu kafirdir demeyiz. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Peki hocam. Teşekkür ederiz. O zaman gitmesinde de herhangi bir mahsur yok. Hayır, hayır, hayır, hayır. Peki.